Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 7. Bölüm Abdestin Mekruhları 1. İhtiyaç duyulandan ve yeterinden fazla su kullanmak. 2. Abdeste yıkanan uzuvları üçten fazla yıkamak, tenzihen helale yakın mekruhtur. Ancak bu, kalbin rahata ermesi için yapılırsa kerahati olmaz. 3. Suyu yüze veya başka uzuvlara çarparak yıkamak, tenzihen mekruhtur. 4. Sıradan günlük konuşmalarda bulunmak, tenzihen mekruhtur. 5. Mazereti olmadığı halde abdeste başkasından yardım almak, tenzihen mekruhtur. 6. Pis bir yerde abdest almak. 7. Oruçlu kimsenin ağız ve burnu yıkamada aşırı davranması. Çünkü orucun bozulma ihtimali vardır. 8. Güneşin ısıttığı demir ve bakır gibi kaplardaki sulardan abdest almak, bu tıbbi bir meseledir. Güneşte ısınan suyla abdest almayı bazı alimler mekruh görmüşlerse de, İmam-ı Azam Rahimehullah ve Ahmet İbn Hanbel Rahimehullah bunun mekruh olmadığını söylemişlerdir. İbni Abbas an anhuma'dan rivayet edilen, ''Bir kimse güneşte ısıtılmış suyla yıkanır da bu sebeple ona bir alacı hastalığı isabet ederse, o kimse ancak nefsini levmetsin, yani kendisini tenkit etsin ve suçu ancak kendinde bulsun.'' Hadis-i şerifi şeriat açısından değil tıp açısından ele alınmıştır. Dolayısıyla böyle bir suyu bulan kimsenin teyemmüm etmesi yeterli değildir. Ayrıca İmam-ı Zebidî Rahimehullah, güneşte ısınan suyun iki şartla zararlı olduğunu açıklamıştır. Birincisi, demir, kurşun ve bakır gibi güneş kendisine tesir ettiğinde kopmuş parçaları su üstüne çıkan kaplarda olması. İkincisi, soğuk ve mutedil beldelerde değil de aşırı sıcak memleketlerde bulunması. Nitekim Kutul Kulûb isimli eserde zikredildiğine göre böyle bir suyla abdest almanın kerahati Hicaz arazisine mahsustur. İmam-ı Nevevi Rahimehullah Er-Ravza isimli eserinde şöyle açıklamıştır. Delil yönünden tercih edilen böyle bir suyla temizlik yapmanın mekruh olmayışıdır. Ekseri ulemanın mezhebi budur. Kerahatin, Mekruhluğun itimat edilecek bir delili yoktur. Kerahati kabul etsek bile bu, tenzihi bir kerahat olur ki, temizliğin sıhhatine engel olmayıp, ancak bedende kullanılmaya mahsus olur ve en doğru görüşe göre, soğutulmak suretiyle bu kerahat ortadan kalkar. Abdesti bozan şeyler 1- İdrar yolundan meni, mezi, vedi, kan, Veya herhangi bir maddenin çıkması. Meni, şehvetlenme anında tazikle çıkan sıvıdır. Gusül yani boy abdestini gerektirir. Mezi, cinsi münasebet dışında şehvi haz neticesinde taziksiz olarak çıkan ince beyaz bir sudur. Abdesti gerektirir, guslü boy abdestini gerektirmez. Vedi, küçük abdestten sonra çıkan kalınca beyaz bir sudur. Bu da abdesti gerektirir, guslü gerektirmez. Bir kimse küçük abdestini yaptıktan sonra idrar yoluna yani erkeklik organının ucuna idrar yolunda kalma ihtimali olan idrarın dışarı çıkmasını engellemek için bir tarafı içeride, diğer tarafı hafifçe dışarıda veya cinsel organının ucuyla aynı hizada bir miktar pamuk koysa bakılır. İçeri taraftan ıslanan pamuğun ıslaklığı, Pamuğun dışarıda kalan kısmına ulaşırsa abdest bozulur. Çünkü bu durumda idrar dışarı çıkmıştır. Ancak pamuk tamamıyla idrar yoluna sokulmuşsa, yani pamuğun dışa bakan kısmı tenasül uzvunun ucunu aşmadığı gibi, ucuyla da aynı hizada olmayıp daha içeride olması durumunda, pamuğun tamamı idrarla ıslansa da abdest bozulmaz. Çünkü bu durumda idrarın tenasül uzvundan çıkması gerçekleşmemiştir. Ancak pamuğun tamamı ıslandıktan sonra idrar, cinsel organın ucundan çıkarsa, abdest bozulur. Abdesti bozan şeylerden ikincisi, dışkı yolundan dışkı, kan veya herhangi bir şeyin çıkması. Bu iki yoldan çıkan herhangi bir şey, abdesti bozduğu gibi, çıkmayıp iki yolun çıkış yerinde gözükmesi de abdesti bozar. Çünkü çıkış yerlerinde zuhur eden idrar, dışkı ve benzeri şeyler, İçeriden oraya gelmiş olup, bulundukları yerde oluşmamışlardır. Üçüncüsü, yerlenmek. Dördüncüsü, iki yolun dışında, vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan, irin ve cerahat gibi şeyler. Ön ve arka yoldan başka bedenin herhangi bir yerinden çıkan şeyin abdesti bozması için üç şart vardır. Pis olması, sümük, tükürük ve bir hastalıktan dolayı olmayan gözyaşı gibi temiz bir şey olursa icma yani müçtehitlerin görüş birliğiyle abdesti bozmaz. Çıkan pis şeyin çıktığı yerin dışına taşması ve abdest veya gusülde vacip olan yere çıkması. Gözünün içinde kabarcıklar olan bir kimse onları kaşısa ve sarı suyu gözün içine aksa. Bu sarı su gözün dışına çıkmadıkça abdest bozulmaz. Çünkü ne abdest ne de gusülde gözün içini yıkamak vacip değildir. Ancak bu sarı su gözün dışına çıkarsa abdest bozulur. Çünkü bir hastalıktan dolayı gözden akan bu sarı su pistir ve hem abdest hem de gusülde yıkanması farz olan yere taşmıştır. Bir kimsenin kulağından irin veya sarı su çıksa bakılır, şayet kulak ağrısı olmadan çıkmışsa abdest bozulmaz. Kulak ağrısıyla çıkarsa, Abdest bozulur. Çünkü kulak ağrısı olması durumunda çıkan irin veya sarı suyun içerideki bir yaradan çıktığı zahirdir. el bahru Raik isimli eserinde İbni Nüceym Rahimehullah, kulaktan kulak ağrısı olmaksızın gelen sıvının su olması durumunda hükmün bu olduğunu ifade ettikten sonra, kulaktan çıkan sıvı irin veya sarı su olursa, İster kulak ağrısıyla birlikte çıksın, isterse kulak ağrısı olmadan çıksın, zahir olan abdesti bozmasıdır. Çünkü irin ve sarı su ancak bir hastalıktan dolayı çıkarlar demiştir. İhtiyatlı olan görüşte budur. Hulasa, bedenin herhangi bir yerinde zuhur eden, gözüken kan, irin, sarı su gibi şeyler akmadığı ve çıktığı yerin çevresine dağılmadığı sürece abdesti bozmaz. Aksi halde bozar. Beşincisi, ağız dolusu kusmak. Ebu Derda radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kustuktan sonra abdest almıştır. Kusulan şeyin yemek, safra veya kan olması hükmü değiştirmez. Ağız dolusu olmayan kusmuk, abdesti bozmaz. Abdesti bozmayan her şey pis olmaz kuralına binayen ağız dolusundan az olan kusmuğun elbiseye bulaşması, namazın geçerliliğine engel değildir. Azar azar olan, ağız dolusu olmayan kusmukların toplamı ağız dolusu olursa, İmam-ı Muhammed Rahimehullah sebep birliğine, İmam-ı Ebu Yusuf Rahimehullah ise meclis birliğine itibar etmiştir. O halde, bir kimsenin bir mide bulantısıyla aynı yerde, veya ayrı ayrı yerlerde az az kustuğu kusmukların toplamı ağız dolusu olursa, İmam-ı Muhammed Rahimehullah'a göre abdesti bozulur. Zira kusma sebebi olan mide bulantısı tektir. Ancak ağız dolusundan az kusan bir kimsenin midesi sakinleştikten sonra, aynı yerde veya başka bir yerde yeni bir mide bulantısıyla yine ağız dolusundan az kusar, ve öncekiyle bu kusmadakilerin toplamı ağız dolusu olursa, abdest bozulmaz. Çünkü midenin sakinleşmesinden sonra tekrar bulanması ayrı bir sebeptir. Kusulan miktar ağız dolusu olsa da, sebep birliği olmadığından abdest bozulmamıştır. İmam-ı Ebu Yusuf rahimehullaha göre, ayrı ayrı yerlerde kusulan kusmukların toplamı ağız dolusu olursa, sebepleri farklı da olsa, Abdesti bozar. Abdesti bozan şeylerden altıncısı. Ağızdan çıkan akıcı haldeki kan tükürükten fazla veya ona eşitse abdesti bozar. Tükürükten azsa bozmaz. 7. Bayılmak. 8. Delirmek. 9. Sarhoş olmak. 10. Uyumak. Uykuyla uyanıklık arasındaki hal abdesti bozmaz. Fukahanın beyanına göre yatma halinin dışında uyku abdesti bozmaz. Bu İmam-ı Azam Rahimehullah ve ashabının görüşüdür. Nitekim İbni Abbas radiyallahu anhuma şöyle buyurmuştur. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken horlayacak şekilde uyudu. Sonra kalkıp namaz kıldı ben. Ya Resulallah siz uyumuştunuz deyince şüphesiz abdest, Ancak yatarak uyuyana vacip olur. Çünkü kişi yatınca masalları sarkar buyurdu. Amr İbni Şüayb'ın babası vasıtasıyla dedesinden radiyallahu anhum rivayetine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturarak uyuyanın abdest alması gerekmez. Yanını yere koyanınsa abdest alması gerekir buyurdu. Enes radiyallahu an şöyle buyurmuştur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ashabı yatsıyı beklerken oturdukları yerde uyurlar, hatta başları önlerine düşer, sonra abdest almadan kılarlardı. Ancak şunu belirtelim ki, otururken uyumanın abdesti bozup bozmamasında oturuş şekli itibar alınır. Şöyle ki, kaba etlerin iyice yere yerleşmemesi durumunda abdest bozulur, yerleşirse bozulmaz. Ancak bu oturuş şekli kadar kişinin durumuna da itibar almak gerekir. Nitekim Kemal İbni Hümam rahimehullah Fethul Kadir isimli eserinde şöyle demiştir: Günümüzde yemek yemede aşırı gidildiğinden kişi yerlenmekten kendini ancak uyanıklık bağıyla koruyabilir. Bu itibarla kişi kendi haline bakıp tereddüte düşmesi durumunda abdest alması tavsiye edilir. 11 Namazdayken yanındaki şahıs veya şahısların duyabileceği şekilde sesli olarak gülmek. Namazda gülmek, fıkıh kitaplarımızda hem namaz hem de abdest açısından ele alınmıştır. Şöyle ki, kahkaha kendisi ve yanında bulunanların işiteceği derecede gülmektir. Bu hem abdesti hem de namazı bozar. Çünkü mabid radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Bir ama namaza yetişeyim derken üstü örtülü bir çukura düşünce cemaat kahkahayla güldüklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. ''Sizden her kim kahkahayla güldüyse abdesti ve namazı iade etsin.'' Bir sonraki madde dıhk yani kendisi işitecek derecede gülmektir. Buysa namazı bozar ama abdesti bozmaz.'' Bir sonrası tebessümdür. Yani sessiz gülmektir. Yani sadece ağız hareketi olup sesin olmamasıdır ki bu ne abdesti neden namazı bozmaz ancak mekruhtur. 12. Arada herhangi bir engel olmadığı halde sertleşmiş erkeklik organını kadının tenasül uzvuna girdirmeksizin dokundurmak. Eğer erkeklik organının uç kısmı kadının tenasül uzvuna girerse Gusül yani boy abdesti gerekir. 13. Özürlü bir kişinin özür halinin sona ermesi. 14. Özürlü kimse için vaktin çıkması. 15. Su bulamadığından teyemmüm mümedenin suyu bulması. 16. Mesleri üzere mesedenin, yolcu olanlara 3 gün, yolcu olmayanlara bir gün olarak tanınan meshetme süresinin sona ermesi. Mesler üzerine mes süresi bittiğinde kişi abdestli ise mesleri çıkarır, sadece ayaklarını yıkar. Abdestsiz ise tam abdest alır. İşte bu bapta zikredilen sebeplerden dolayı abdesti bozulan kişinin abdest almadıkça veya su bulamadığı takdirde teyemmüm etmedikçe namazı sahih olmaz. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sizin biriniz abdest bozduğunda, yeniden abdest alıncaya kadar Allahu Teala onun namazını kabul etmez.'' buyurmuştur. Abdesti bozmayan şeyler, 1- Ağlamak veya gülmek sebebiyle gözlerden yaş gelmesi, 2- Kabuk bağlamış bir yaranın kabuğunun kan çıkmaksızın düşmesi, 3- Tükürük veya sümüğe karışan kanın Tükürük veya sümükten az olması. 4. Ağız dolusu olmayan kusma. 5. Diş eti kanaması olmaksızın ısırılan elma, ayva, armut gibi meyvelerde veya kullanılan misvak üzerinde akıcılığı olmayan kanın görülmesi. 6. Sivrisinek ve pire gibi haşeratın emdiği kan. 7. Namazda uyuklama. 8. Abdestliyken tırnak kesmek, tıraş olmak. 9. Erkek veya kadının kendi tenasül uzvuna dokunması. Bir takım ulema bunun abdesti bozacağını söylemişlerse de i̇mam Ali, İbni Mesud, Ebu Derda, Huzeyfe, Hasan, Sevri, İbni Mübarek ve Ebu Hanife radyallahu anhum bunun abdest gerektirmeyeceği görüşüne gitmişler ve bu hususta Talk İbni Ali radyallahu anh'dan rivayet edilen şu hadisi şerifi delil getirmişlerdir. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, kişinin tenasül uzvunu tutmasından sorulduğunda sorana, o senin parçandan başka bir şey midir buyurarak, tenasül uzvuna değmenin abdesti bozmayacağını açıklamıştır. Abdesti bozmayan şeylerden onuncusu, erkek veya kadının birbirine değmesi. İmam-ı Azam Rehmehullah ve Kadına değmekle abdest gerekmez diyen zevat, bu görüşlerinin doğruluğuna Ayşe radiyallahu anha validemizin şu sözünü delil getirmişlerdir. Bir kere ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında uyurken, gece yarısı onu yanımda bulamayınca elimle onu aramaya başladım. Elim o secdedeyken ayaklarına değdi. O, ey Allah, gazabından rızana, azabından affına sığınırım. Senden sana sığınırım, sana karşı övgüyü sayıp bitiremem, sen kendini övdüğün gibisin diye dua ediyordu. Yine Ayşe radiyallahu anha validemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ailelerinden birini öptü, sonra abdest almadan namazı çıktı buyurdu. Bunun üzerine Urve radiyallahu anh, o öptüğü de senden başkası değildir deyince tebessüm etti. Yine. Ayşe radiyallahu anha validemiz, Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde uyurken, Ayaklarım onun kıble tarafına düşer, O secde ederken ayaklarıma dokununca, Ben hemen ayaklarımı toplar, Kalktığındaysa tekrar uzatırdım. O gün evlerde kandiller yoktu. Bu yüzden birbirimizi göremezdik, Ancak dokunarak anlardık buyurmuştur. İşte bütün bu sahih rivayetler, namazda bile kadına değmenin abdesti bozmayacağına açıkça delalet etmektedir. Zira abdest bozacak olsaydı, elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe anamız kendisine namazdayken değdiğinde namazı bırakırdı. Abdestin Alınışı Abdest sularının üzerine sıçramasını önlemek için yüksek bir yere çıkmak veya önlük takmak gibi tedbir alınır. Kıbleye dönülür. Niyet ve besmele ile abdeste başlanır. Eller bileklere kadar, parmak araları ovalanarak üç defa yıkanır. Parmakta yüzük varsa üç defa oynatılır. Misvakla bulunmaması durumunda sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ eli alınan sularla üç kere iyi bir ağız temizliği yapılır. Sağ elle burna üç kere su verilip, Her defasında sol elle sümkürerek iyi bir burun temizliği yapılır. Üç kere yüz yıkanır. Sakal diplerine suyun ulaşmasını sağlamak için sakallar hilallenir, yani aralanarak yıkanır. Sağ ve sol kol dirsekleriyle beraber üç defa yıkanır. İki el ıslatılarak önden arkaya doğru başın tamamı mesedilir. Baş parmakla kulağın dışı, şehadet veya Serçe parmağıyla kulağın içi mesedildikten sonra iki elin arkasıyla boyun mesedilir. Önce sağ, sonra sol ayak parmak uçlarından başlanarak aşık kemikleriyle beraber yıkanır. Özürlünün abdesti. Devamlı burun kanaması, idrar tutamama, yaranın devamlı kanaması, devamlı yellenme hayız ve nifas dışında kadınlarda daimi akıntı gibi abdesti bozan hastalıklara özür denir. Özürlü kimdir? İki namaz vakti arasında örneğin, öğle namazı vaktinin girdiği andan itibaren ikindi namazı vaktinin girmesine kadar olan zaman içerisinde, az önce zikrettiğimiz özürlerden dolayı abdest alıp, öğle namazını kılacak kadar bir zaman bile uzak olamayan kişidir. Görüldüğü gibi, bir kişiye özürlü denilebilmesi için özrünün iki namaz arasını tamamen kaplaması gereklidir. Buna hakiki isti'ab, gerçek kaplama denir. Veya bu süre içerisinde bir müddet kesilse de, bu müddet zarfında abdest alıp o vaktin namazını kılmanın mümkün olamaması da kişiyi sahibi özür yapar. Buna da hükmi isti'ab, hükmen kaplama denir. Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 7. Bölüm Sonu